94.9 Açık Radyo'da hukuk güvenliği programındayız. Bugün e, konuğumuz e, Avukat Atilla Özen İstanbul Barosu Hukuk Müşaviri. Daha önce kendisini iki kez e, konuk etmiştik. E, bize çok önemli bilgiler vermişti. İstanbul Barosu'nun açtığı davaların hangi konulara ilişkin olduğuna hangi aşamalara geldiğine ve ne tür sonuçlar edindiklerine dair. E, şimdi ben öncelikle dinleyicilerimize minik bir anımsatma yapmanızı istirham edeceğim. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, i̇nşallah iyi gidiyordur baroda işler. Yoğun gidiyor. <gülüyor> hukuk dolu. Evet hukuk dolu. <gülüyor> Nefes almadan koşturuyorsunuz evet. eminim. E, i̇sterseniz şöyle başlayalım. Dinleyicilerimize avukatlık kanunu 76'dan Hı -hı. dolayı İstanbul Barosu'nun görevi nedir? Hı -hı. E, nasıl? Neye dayanarak bu davaları hı hı. açıyor isterseniz minik olarak onu anımsatalım evet bu üçüncü program oldu evet. bakalım bitecek mi Baron'un açtığı <gülüyor> <Bitmiyor>. davalar ha, <gülüyor> program da bitmez sizin gelmenizle bitmez inşallah hep böyle arada sıra evet. görüşürüz zaten sadece evet. benim hani Bekis Fatila takip ettiğim davaların dışında da komisyon merkezlerinde bazen evet. takip ettiği davalar olduğundan bahsetmiştik Baron'un. Evet. yani bunlardan evet. Ibaret değil. Bunlar da zaten toplumu ilgilendiren, mesleği ilgilendiren, hukuku ilgilendiren davalardı. Yoksa onun dışında da davalar yok değil. Pek çok davada görülüyor. Biz ilk programda baroların niteliğinden bahsetmiştik. 2001 yılında avukatlık kanunda baroların niteliğine sadece bir meslek örgütü olmanın ötesinde hı hı. hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunan, koruyan ve bu kavramlara işlerlik kazandıran evet. olarak da Kanunun tarif ettiğini söylemiştik. Kanun tarif etmese de zaten hı hı. E, barolar bir hukuk kurumu olması, savunma mesleğinin temsilcisi olması, meslek odası olması, meslek örgütü olması nedeniyle evet. tarihsel olarak topluma karşı sorumlulukların olduğunu, hı hı. hukuk adına e, çünkü bir ülkede yani hukukun varlığı, hukukun üstünlüğünün sağlanabilmesiyle hı hı. ancak Zaten avukatlık mesleğinin de, savunma mesleğinin de gerçek manada icrası Hı -hı. mümkün olabilir. Aslında bu yönüyle de Hı -hı. meslek adına e, takip Hı -hı. ettiği davalar, açtığı davalar, müdahil olduğu davalardan e, bahsetmiştik. Hı -hı. E, evet. Bu niteliğinden kaynaklı. Hatta bunun mahkemelerce de tartışıldığını, Hı -hı. idari yargılama usulü kanunu kapsamında menfaat ilgisi yönünden baronun sorgulandığını, Hı -hı. her zamanda sorgulanmaya devam ettiğini... Zaman zaman bunun geniş yorumlandığı baroların, zaman zaman dar yorumlandığı daireler arasındaki yorum farkları, idari hı hı. dava daire arasında yorum farkları özellikle idari yargıda açılan davalardan bahsetmiştik. Evet. Baro menfaatinin olduğuna yönelik, tabii karşı oylar da var, evet. hala tartışılmakta. Baro menfaatinin olduğuna dair davalardan bahsetmiştik. Evet. Kalırsa da baronun menfaatinin olmadığına yönelik, ee, kararlar da var. Onlar kalmıştı. Evet. Bugün vakit kalırsa belki olmazsa başka evet, evet. zamanda olabilir. Bugün Onların... biraz ceza muhakemesi kanunundan kaynaklı yönetmeliklerden bahsettik. Açı, evet öyle planlamıştık sizinle. İsterseniz öncelikle yine dinleyicilerimize bugün benim sesim iyi olmadığı için olabildiğince az konuşmak istiyorum. Bugün bütün yüksizliği olsun kabul ederseniz çok teşekkür ediyorum. Normlar hiyerarşisi ne demek ve yönetmelik ne? Ee, dinleyicilerimize kısaca yönetmeliğin ne olduğunu anımsalsak ve niçin siz yönetmeliğin neye uygunluğundan bahisle e, hangi hukuki düzenlemeye dayanarak bu davaları açıyorsunuz. İsterseniz minik olarak ondan da evet, bahsedelim. Evet hukuki düzenlemeler içerisinde tabi uluslararası sözleşmeler birlikte anayasa en tepedeki evet. güvenceleri ortaya koyan sınırlamaları düzenleyen evet. düzenlememiz bizim ve bu evet. anayasaya bağlı olarak altında yasalar var. var. Hı -hı. Yasalar, yasalar da meclis çıkartıyor. Tabii meclis çıkartıyor. Hı -hı. E, yasalar da eee yasaların Her şeyi altında da ilkeleri tabi, belirliyor. Tabi detayları özellikle idarenin görev alanı ile alakalı evet. yönetmelikleri düzenliyor. Evet. E, bu yönetmeliklerin çıkartılmasını ilişkin Hı -hı. düzenleme yapma yetkisini vermeli mi, vermemeli mi? Ya idari evet. yargıda tartışılıyor özellikle ceza yargısı alanında e, geldiğimiz evet. zaman e, tartışacağız bunu ama Hı yönetmelikler yasaların altında hı hı. yasaların öngördüğü konularla ilgili hı hı. idarenin ilgili idarenin hı hı. örneğin yani Adalet Bakanlığı'nın artık kime yetki verdiyse yasa hı hı. yasa koyucu meclis ve hangi konuda hangi sınırlar içerisinde yetki verdiyse hı hı. çıkartılan yönetmelikler bunlar evet. Genel düzenleyici işlemler. Genel düzenleyici işlemler. Bütün ülkede uygulandığı için hı hı. Danıştay'da ilk derece mahkeme sıfatıyla yasaya, hukuka hı hı. aykırılığı, anayasa aykırılığı ileri sürülerek dava açılabiliyor. Evet. Ki bunlar da bu tarz yönetmeliklerdi. Ceza muhakemesi kanunu 2005'te biliyorsunuz yürürlüğe girdikten sonra evet. bu kanundaki bir takım yönetmelikler var yasa koyucu. Öyle öngörmüş şu, şu konularda yönetmeye çıkartılır diye. Evet. Çıkartılan rin ee, yasaya aykırı kimi hükümlerin olduğunu tespit ettik. Hı hı. İstanbul Barosu tespit etti ve buna ilişkin davalar açtı Danıştay'da. Ve bu evet. davalar sürdü. Sürmekte halen hı hı. karara çıkanlar var. Ee, bunlardan bahsedeceğiz. Peki. O zaman öncelikle hangisinden bahsetmek istersiniz? Çünkü birden fazla yönetmelik var. Evet ilk yönetmeliklerden yakalama yönetmeliği, yakalama, gözaltına almama, ifade alma yönetmeliği 2005'te hı hı. çıkan ilk yönetmeliklerden. Şimdi yasada 153. madde yasa dediğimiz ceza muhakemesi kanunu kastediyoruz Hı -hı. buradaki. Hı -hı. E, yasada müdafi yani e, şüpheli Hı -hı. veya sanığın ceza yargılamasında savunmasını üstlenen avukatı evet. ifade eden bir kavram. müdafiin soruşturma evresinde Hı -hı. dosya içeriğini inceleyebileceği ve istediği bir belgelerin bir örneğini harçsız olarak alabileceği savunmak için Hı -hı. gelmiş bir düzenleme. Açık, hı hı. net ve mutlak bir düzenleme. Ama yakalama yönetmeliğinde müdafi, kolluk yani avukat... Bu hangi yönetmelik? Yakalama, Çünkü, gözaltına e, alma yok, ve şunu ifade almaya. İlk yapayım. kez biliyorsunuz 1 Ekim 1998'de çıktı yakalama evet. yönetmeliği. Ondan önce Türkiye'de yakalama yönetmeliği yoktu. Bu yönetmelik hem ifade almayı hem gözaltı sürecini denetliyor. E, amacı ne bu yönetmeliği çıkaranların... Polisin davranış kodlarını belirliyor. Yani evet. bir insanı yakalarken nelere dikkat edecek, insan haklarına uygun... Ee, onun özgür iradesini ve kişi dokunulmazlığını bozmadan onu nasıl yakalayacak? Yakaladıktan sonra gözaltına alınırsa nerede tutacak? Tutarken işte yemesi, içmesi, doktora tutacak? götürülmesi gibi kurallar var. Avukatın gelmesi, görüşmesi, belge incelemesi. Bu ilk olarak 1 Ekim 1998'de Türkiye'de kabul edildi. Ondan önce Türkiye'de polise böyle davranış kodları belirleyen bir yönetmelik yoktu. Alaylı olarak alışkanlıklar üzere. Polis bir şeyler yapıyordu. Sonra 2005'te dediğiniz gibi büyük kodifikasyon olup CMK yani yeni ceza muhakemesi kanunu değişince yakalama yönetmeliği de yeniden evet. düzenlendi. Siz şu an bu 2005'ten sonra kabul edilen yeni haliyle olan yakalama yönetmeliğine evet, ilişkin 2005, olarak açtığınız alayı kabul, yani kabul edilen ondan önce de açılmıştı. Evet, o dönemi söylemiyorsunuz. Hayır 2005'i. 2005 Tamam, 25'ten sonra ve İşin... halen yürürlükte olan Tabii, yönetmelikten yürürlükte bahsediyoruz. Olan. Hı -hı. Orada yani yasada avukatın, müdafiin soruşturma dosyasını inceleyebileceği hiçbir kısıtlamaya tabi olmaksızın kural Hı -hı. olan bu Hı -hı. olduğunu söylüyordu. Ama yönetmelik e, kollukta bulunan yani jandarma Hı -hı. karakolu olabilir, Hı -hı. polis karakolu olabilir kollukta soruşturma dosyasını inceleyebilmesi için müdafiin savcının yazılı emri gerekir hükmü bulunuyordu. Biz Hı -hı. de bu hükmün yasaya aykırı olduğunu, bunu kısıtladığını söylüyorduk. Kendiliğinden kullanabilmeli. Kendiliğinden kullanabilmeli. Bir izne <gülüyor> gerek olmamalı ayrıca bir bildirime. E, Danışta da şöyle baktı. Bu diğer e, iletişim denetlenmesi yönetmeliği, arama yönetmeliğinde de bu kriterleri uyguladı. Bu konuyla ilgili örnek bir karar verdi. Şunu söyledi. Yani ceza yargılaması alanında... İdarenin düzenleyici işlem yapma yetkisini geniş geniş tartıştı. Çok önemli bu. Evet dedi ki şimdi yasada yasanın 333. maddesinde bu kanunda belirtilen yönetmelikler Hı -hı. aksine hüküm olmadıkça ilgili bakanlıkların görüş alınarak Adalet Bakanlığı'nca çıkartılır. Hı -hı. Hı -hı. Dolayısıyla bu kanunda öngörülen yönetmelikler evet. öngörülen amaç doğrultusunda çıkartılır. Hı -hı. E, o zamanlar e, mesela e, kanun 64 ve 82. maddelerinde beden muayenesiyle alakalı yönetmelik Hı -hı. çıkartılır diyordu. Hı -hı. 99'da yakalama, yakalama ve gözaltıyla ilgili yönetmelik Hı -hı. çıkartılır diyordu. Hı -hı. 167'de 167. maddede adli kollukla alakalı yönetmelik çıkartılır diyordu. Hı -hı. E, 180. maddede e, ses ve görüntüyle e, iletişimin e, ses ve görüntüyle Hı -hı. işte duruşmaların yapılabilmesi oraya da geleceğiz. Hı -hı. Bir yönetmelik çıkartılma öngörülen düzenleme vardı. 253. maddede uzlaşma ile ilgili yönetmeli çıkartılacağını söylüyordu. Daha sonradan da hı hı. atanmış müdafilikle ilgili bu sonradan hı hı. çıkan bir yasaydı. yönetmelik çıkartılacağını söylüyordu. Hı hı. Şimdi Danıştay dedi ki müdafiin dosya incelemesiyle ilgili kollukta bir yönetmelik hı hı. çıkartma yetkisi verilmemiştir idareye. Dolayısıyla olmayan bir yetkinin kullanımı zaten söz konusu değildir. Yani yasaya aykırılığın ötesinde hı hı. Ee, idarenin Yetki bakımında biliyorsunuz beş temel unsur yönünde idare yargılamada hı hı. işlemin hukuka aykırılığı denetlenir. Onlardan hı hı. birisi de yetki. Evet. Yetkili mi idare bu işlemi yapmak hı hı. açısından? Ee, şu, i̇dare şuna dayandı. Ee, ben dedi genel düzenleyici işlem yapıyorum. Yani hı. anayasa 124. madde hı hı. bana idareye düzenleyici işlem yapma yetkisi veriyor. O kapsamda düzenleme yapıyorum dedi. Danıştay da dedi ki... Bu düzenleyici işlem yapma yetkin var tamam Yani ayrıca hı hı, bir tabii. yönetmelik çıkartma yetkisi verilmemesine hı. rağmen. Ancak hı hı. bu senin görev alanında sınırlı. Evet. Şimdi ceza yargılaması konusu. Adalet e, Bakanlığı'nın. Evet bir e, hak ve yetkinin anayasal bir hakkın kullanımıyla alakalı hı hı. bir konu. Mahkemelerin uygulayacağı kuralı hı hı. sen yani hakimin değerlendireceği, savcının değerlendireceği dolayısıyla bunun denetimini yargıtayın veya şimdi bölge adliye mahkemesi yapacağı bir konuda bakanlık olarak, adalet bakanlığı olarak düzenleyici işlem yapamazsın. Bu senin görev alanın değil, yargısal bir konudur dedi. <Gülüyor> Diğer ceza yargılamasına bağlı, ceza mahkemesi kanununa bağlı yönetmeliklerde de aynı iştihadını sürdürdü ve düzenleyici işlem yapmaya etkin yok dedi. Peki... Eğer sorarsanız yani düzenlemeyi niçin için yapmış diye sorarsanız eğer yani savunmasını ee, burada bir bir kısıtlayıcı işlem. E, yaptığını iddia etmiyor e, Hı -hı. şey e, bakanlık. Diyor ki bilgilendirme yapılıyor savcıya burada. Müdafi geldi. Hı -hı. Dosyayı incelemek istiyor. Ne diyorsunuz? Bunun bir bilgilendirme olduğunu. İkinci önünde bildirsinler bunu oysaki, avukata oysaki, engel olarak niye evet, getirelim. Evet. Oysa ki savcıya bildirecekler. Savcıdan yani o, o esneye kadar Hı -hı. avukat e, yetkisini bakamayacak, kullanamayacak. Hı -hı. Yasal yetki yasanın verdiği yetkiyi Hı -hı. kullanamayacak. Bir de eğer Hı -hı. Mecburen bakmak zorundaysa avukat yani müdafi hı hı. yasa ona bu izni veriyorsa hı hı. o zaman bunun sorulmasını da anlamıyor. Bilgi istenmesinin de bilgi verilmesini de anlamıyor. Yasanın verdiği bir şey zaten. Tabii kollu, kolluğa e, avukat niye gidiyor? Bir hukuki denetim yapmaya ve eğer bir muhakeme işlemi yapılacaksa ona katılmaya e, şüpheli ya da müşteki kişiyi temsil etmeye gidiyor. Dolayısıyla e, Etkili hukuki yardım sunabilmesi için ve katıldığı işlemde de yine ciddi bir hukuki denetim yapması, hukuka kırılığı önlemesi ve etkili bir aydınlatma yapabilmesi için belgeleri görmesi lazım. Evet. Siz belgeleri görmen için git savcıdan kağıt getir dediğinizde birkaç saat... Geçecek, hak e, sınırlanmış evet, olacak. Gözaltı süreci zaten işliyor eğer şüpheli varsa. İstanbul'un trafiği ortada hani bizim için konuşursak. Dolayısıyla e, avukatın... Zaten kendisinin e, sahip olduğu bir yetkiyi tekrar savcının izniyle kullanır hale getiren avukatı savcının bu anlamda e, mutlak etkisi olan konuda denetimi altına sokan evet. gerçekten gereksiz e, keyfi bir düzenlemeydi. Danıştay ne yaptı onu? İptal etti İptal etti, etti İptal etti. Hem yasal dayanağı yok çünkü bir avukatın kendi evet. mesleğinden kaynaklanan yetkisi dedi. Evet Hı -hı. ama ondan ziyade bakanın bu konuda yet yetkisi düzenleme yok. yapma yetkisi Hı -hı. yok dedi. Bu Hı -hı. önemliydi çünkü sonraki davalarda da emsal oldu. Hı -hı. Bu ilk açılan davaydı. 2007 yılında Hı -hı. telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi gizli soruşturmacı ve teknik araçlarla izleme tedbirlerinin uygulanmasına ilişkin yönetmelik kabul evet. edildi. İsterseniz açabilirsiniz bunları. Bildiğimiz evet. telefonun evet. tespiti, yerin tespiti, evet. telefonun dinle telefon dinlemeleri ve evet. gizli soruşturmacı görevlendirmesi. Evet ya telefon hattı üzerinden yapılan konuşmalar, bilgisayarlar aracılığıyla yapılan e-mail yazışmaları denetleniyor evet. bu yolla. Evet. Ya teknik araçlarla görevlendirilen kolluk kişileri izliyor Ortam dinlemesi, ortam dinlemesi yapıyor, fotoğraflarını yapıyor. çekiyor ya da örgütsel yapıya bir şekilde sızıp orada gizli kimliğiyle çalışmalar yapıyor. İşte bu çalışmaların nasıl yapılacağına dair polise davranış kodları belirleyen bir yönetmelik. Bunun dayanağı var mı DMK'da? işte oraya geleceğiz. Ondan <gülüyor> önce Erken o da var. <gülüyor> o da var ama ondan önce biz isterseniz yani detaya girelim diyorsanız e, bu önemli bir bizim konu, konu ama orada... kısaca yani iddialarınız neydi? İddialarımız teyze. şuydu. <gülüyor> mesela yasada Hı -hı. E, tanıklıktan çekinebilecek kişilerle şüphelinin Hı -hı. iletişimi Kayda alınmaz diyor. Mutlak evet. ki yine bu düzenleme. Evet. Örneğin mesela nişanlısı değil mi? Evet. Nişanlısıyla telefon. Hı hı. Ya da ulkatiyla. Orada hı hı. ayrı Ayrıca zaten. Hı, tamam. Yakınlarıyla diyoruz. Yakınlarıyla ya e, tanıttan çekilebilir. Eş, nişanlısı. E, şey, nişanlısı hı hı. Diyor. Ama e, şey yönetmelik e, buna olanak verdi. Yani hı hı. bunlarla da iletişimin denetlenmesinin kayda hı hı. alınmasının mümkün olduğunu söyledi. Hı hı. Nasıl? Müdafi ile alakalı da yasada Aynı. avukatıyla yani hı hı. kişinin şüpheli Cmk avukatıyla 136 açıkça, 136 açıkça ve mutlak olarak müdafi ile e, bürosu konutu yerleşim yerindeki telekomünikasyon araçları hakkında iletişim denetlenemeyeceğini söylemiş Yazıyor. olmasına rağmen hı hı. şüpheli olmayan müdafi ile diye bir kavram getirdi. Aynı tanıklıktan çekinebilmedi dedi. Hı hı. Yani müdafi de avukat da veya hı hı. eş de şüpheliyse hı hı. Bu durumda denetlenebilecek dedi. Şüphe evet. biliyoruz. mi ihbar geldi veya istihbarat hı hı. aldım. Şüphe başladı deyip şüphe yaratılıp evet. Evet. E, bunun e, yasanın mutlak olarak e, öngördüğü emretti dinlenemez dediği hı hı. bir takım, Kuralı, e, ek bir takım hakkını, kurallar getirerek işlevsiz evet, hale, iş hale getirme. Zaten e, Dava e, Danıştay Dairesi 10. Dairesi hı hı. bunun yasaya aykırı olduğunu söyledi ama hı hı. dava daireler kurulu. ...bu yönetmeliği yapamazsın dedi. Oradan bozdu. Oradan Doğrusu bozdu. zaten. Yetkisi yok. K evet. CMK'de Ve kesinleşti evet. bu. Ama kaç sene yürürlükte kaldı? <gülüyor> <gülüyor> Yıllarca. Orada <gülüyor> şunu dedi yine aynı konu gündeme geldi. E, yasada sana bu konularla ilgili düzenleme yapma yetkisi verilmemiş dedi. Hı hı. E, Danıştay. Bahsettiğimiz gibi diğer konularla alakalı hı hı. var. Beden muayenesi, yakalama gözaltı. Ama evet. bu konu gerçekten düzenlenmemiş. Evet. evet. Ne zaman düzenlendi? 2018 yılında Maalesef. geldi. Hı hı. Bu, bu maddelerle ilgili e, yönetmelik çıkartma yetkisi diye hı hı. dediğiniz gibi o zamana kadar böyle e, bir etkisi yoktu. Bu CMK'da yönetmelik, evet, bu yönetmelik yürürlükte oldu. Hatta bu konuda bir milletvekili... Bütün dinlemeler, bütün teknik araçlarla izlemeler bu yönetmeliğe dayandı, göre planlandı. Yani. Da, Hatta bir milletvekili, hı hı. Büyük Millet Meclisi'nde Adalet Bakanlığı'na sonu önergesi verdi. Dedi ki, yani Danıştay'ın kararıyla, Danıştay bunu idari teknik tabirdir bu esnada söylediğimiz şey, fonksiyon gaspı dedi. Hı hı. Yani yetkisi görevi olmadığı halde bir görev varmışçasına bir kurum hı hı. kendisini düzenleme evet, yapıyor. Evet yetkili görüp o konuda Hı -hı. düzenleme yapıyorsa bu idare hukukuna fonksiyon Hı -hı. gaspı deniliyor. Tabii, anayasa altı değil mi? Hiç evet. kimse kanundan kaynaklanmayan Anlayan yetkisini kullanamaz. kullanamaz. Meclisin egemenlik hakkı. Hı -hı. Milletvekili sordu yok hükmünde dolayısıyla yok hükmünde Hı -hı. sayılması gereken bir yönetmeliği Hı -hı. bu zamana kadar niçin halen yürürlükte tutulduğunu sordu. Hı -hı. Bakanlıkta öyle bir şey olmadığını söyledi. Yani yok hükmünde sayılmayacağını söyledi Hı -hı. ama sonradan Düzenleme yaptı Düzeldi. yasayla bu yetkiyi verdi demek hı hı. yok hükmünde hı hı. Ee, ki öyle danıştay kararları öyle aynı hı hı. zamanda zaman... danıştay yargı kararlarının yerine getirilmesi zorunluluğu var anayasal gereği biliyorsun hem de idari hı hı. yargılama usulü kanunu hı hı. gereği yani senin yetkin yoktur bu düzenleme yapamazsın dedikten sonra hı hı. bu kararı gereği hı hı. olarak aslında hı hı. hukuk dünyasında hiç yapılmamış Yapanması. sayılır ama Görünen yani idari yargı yerini yerine getirmesi anlamında o yönetmeliği ortadan kaldırmalı idi esasen. Yönetmelik ne zaman var. yürürlüğe girmişti? 2007'de. 2007'de. 2007'den 2017'ye 10, 10 sene yürürlükte kaldı. Ve o arada yapılan bütün teknik araçlarla izleme, e, gizli ajan görevlendirme ve telefon dinlemeleri... Bu yönetmeliğin, evet kanunun dayanakları var evet. tabii ki ama bu yönetmeliğin düzenlemelerine bağlı olarak dinlemeler, e, kayıtların çözülmesi, tapelerin e, düzenlenmesi, değerlendirilmesi yapıldı. Dolayısıyla bugün Türkiye'de yaşayan herkes aslında bu değişikliği dikkate alarak kendileri hakkında e, bu yöntemlerle, gizli yöntemlerle elde edilen delilleri Yeniden değerlendirebilirler ve yani hukuka uygunluk evet. denetimi yaptıklarında gerçekten savcılığın elinde hiçbir şey kalmayabilir. E, yönetmeliğin tabii ilgili e, olayda nasıl uygulandığı ile ilgili bir şey bu. Yani evet. her şey hukuka aykırıdır e, diyoruz biz yok hükmündedir diyoruz ama bu işlemi yapmasının yasal dayanağı var. Sadece nasıl yaptığı ile ilgili yönetmeliğin e, aslında yasal dayanan olmadığını 10 sene sonra Danıştay... Dile getiriyor 10 sene içinde bu bir türlü yazıldığı halde dilektirlerimizde. 10 seneden önce de aslında Tabii. yürütmenin durdurulması kararlarıyla da dile getirdi evet. de 10 sene bekletildi yani düzenleme. Siz ilk davanızda bunları dile getirdiniz getirdik. yani Danıştay'ın ilgili dairesi bunu gördü, gördü ama buna bu dokunmadı. Bu, bu konuda bir şey yapmadı. E, Danıştay 10. Dairesi maddelerle Hı -hı. ilgili Hı -hı. yürütmenin durdurması yürütmenin verdi. Durdurması verdi. Bu konuda vermedim. Evet. Dayanak Biz reddedilen red e, maddelerle ilgili itiraz Hı -hı. yoluna başvurdu. Hı -hı. Adalet Bakanlığı da yürütmesinin durdurmasına Hı -hı. karar verilen Hı -hı. maddelerle ilgili itiraz başvurusunda bulundu. Hı -hı. Ee, bizim başvurumuzu kabul etti hı hı. Danıştay Dava Daireler Daire sebebi kurulu. de hı hı. zaten bu yönetmeliğin yani yasaya aykırılığına ben bakmam dedi bakmam, zaten bu yönetmeliği evet. yapamazsın sen dedi evet. yetkin yok dedi o yüzden bizim itirazlarımızı kabul etti hı hı. o karar hı hı. daha davanın başında verildi yani bir veya bir ikinci yılında verildi dolayısıyla o yargı kararı, yürütmenin durdurması kararları da bir yargı kararı. Ya ondan bahsetmediniz mi? Yürütmenin durdurması için neler vardı mesela? Ne ileri sürmüştünüz? Nelerin yürütmesi? Evet, hı. biz işte e, tanıklıktan çekinebildiğin e, kaydı alınması, müdafi ile alakalı. Hı hı. Yönetmekte mesela şey de vardı. Yani bu düzenleme yasa. Şüpheli ve sanıklara ilişkin yönetmelik de telefonlarının dinlenilmesi iletişimin tespiti ile ilgili düzenleme yapmıştı. Evet. Bunu da yasaya aykırı olduğunu ileri sürmüştük. Daha hı. sonra bu tedbirler belli sürelerle 3 ay değil mi? 3 ay sürelerle veriliyor. Sonra Peki bunun başlangıcı bir ay, bir daha da Bunun başlangıcı ne zaman? Hı hı. Yönetmelik diyor ki bu kararın sisteme tanıtıldığı zaman başlardı. Aa, yani peşin karar alın, hmm. iki yıl bekletin, vakti zamanı gelince birisiyle ilgili hmm. telefonu dinleyin. Öyle şey olur mu? İşte hmm. de onu da... Kararın verildiği tarih, verildiği tarih bir ay içinde, olur. üç ay içinde tüketilmek durumunda. Evet, yani burada sınırsız bir açıkçek verilmiş gibi evet. oldu sanki. Herkesi ee, sürekli dinleyebilir cebinde kararı bekliyor. Al, ne zaman gerekiyorsa hemen Hı -hı. kayda bas, dinle. Zaten bunu da. da öyle yapıyorlar davalarda. Onu şu an sanık olarak yargılanan e, eski polis memurlarına soruyoruz. Hı -hı. Mesela 26 kez e, şey yapmış, teknik araçlarla izleme kararı almış, sürekli uzatmış ama bir kere bile uygulamamış. Hiç uygulanmadığını bildiği halde savcılık e, kolluğun uzatma talebini yine kabul etmiş. Hakim de e, bu talebe uygun karar vermiş. Ama 26 kez e, önce bir ay veriliyor 4 hafta. Sonra bir hafta bir hafta bir hafta uzatma veriliyor terör e, organize suçlarda. Ama bakıyorsunuz e, 26 kere e, verildiği halde hiç uygulanmış peki bu kararı niye aldınız diyoruz. Aynı bu mantık diyor ki uh -huh. ya işte İstanbul'un trafiği var. Ee, örgütlerin ne zaman toplulacağı belli değil. Biz o yüzden düzenli olarak bu kararları alıyoruz cebimizde tutuyoruz. Bir alarm geldiğinde işaret geldiğinde hemen gidip hurra teknik araçlarla izleme yapıyoruz. Ama kanun bunu söylemiyor. Yani. Yönetmelik de buna cevaz vermemeliydi. Evet. Ama 10 sene yürürlükte kaldı ve poliste böyle bir yerleşik alışkanlık oluşturdu. İnşallah şimdi bu alışkanlıklarından vazgeçecekler. Şu İnsanları alın. haksız yere izlemeyecekler. Umarız öyle olur. Umuyoruz. Yine burada <gülüyor> e, biliyorsunuz tesadüfen elde, elde edilen delilen. delil kavramı var. Mesela aramayla ilgili, iletişimin hani denetlenmesiyle, denetlenmesiyle ilgili. Ile ilgili. Yani Hı. dilerseniz siz de izah edebilirsiniz. Yani Nedir şöyle, e, hakimden aldığı kararla belli bir yerde arama yapan, e, belli bir şeyi arayan... Deli Mesela bir evet, tabii. örneğin uyuşturucu şeyinden ticaretinden suçlanan bir kişinin konutunda yapılan bir aramada sadece arama kararında ne yazıyorsa uyuşturucu madde imalatı ticaretine paketlenmesine ilişkin işte terazi vardır uyuşturucu madde vardır onlarla ilgili materyalle sınırlıdır arama. Ama bu aramayı yaparken örneğin silah da bulduysa, hmm. örneğin suç başka bir suça delalet eden başka bir e, suç aleti delili bulduysa o da muhafaza altına alınır. Hmm. İşte biz buna aramada umul, e, bulunacağı umulmayan e, aramanın konusu olan e, eşyadan başka bir eşyanın tesadüfen elde edilmesi deriz. İşte ne yapar e, muhafaza altına alır onu savcıya götürür savcı o eğer onu hukuki değerde bulursa. Onun üzerinden ayrıca Başka bir soruşturmayı başlatır mı başlatmaz mı bu çok ciddi evet. bir tartışma. İletişimin denetlenmesinde de evet. aynı şekilde aynı şey bir var. suçtan Birini dolayı telefon dinliyorsunuz başka hı? bir suçun işlendiği evet. bilgisi alınıyor. Eğer evet. bu suç katalog suçlardan evet. dediğim, sayma Listede yoluyla sayılan varsa, suçlardan birine hı? ait ise evet. yine dediğiniz gibi muhafaza altına evet. ilgili yerlere bildirme hı? yani bir hukuku var öyle evet. veya böyle. Tabii her suç için çünkü telefonlar dinlenemiyor teknik araçlarla izleme yapılamıyor yani bize öldürme suçundan dolayı Allah korusun dinliyor iseler. Ama o konuşmalar sırasında hırsızlık yaptığımıza ilişkin bir bilgiye ulaşılmışsa... Bu ...kataloğa bakacaklar, evet. hırsızlık listede varsa... Bu ıı, dinleme yoluyla elde edilen bilgi hırsızlık içinde kullanılacak ya da listede yoksa kullanılamayacak böyle teknik bir takım Bakın, aramada düzenlemeler. Aramada ve iletişimin denetlenmesinde tesadüfen evet. elde edilen delir kavramını evet. inceledik, değerlendirdik. Evet. Teknik araçlarla izlemede böyle bir kavram yok. Evet. Ama yönetmelik getirmiş koymuş. Evet. Yasa niye aramayla iletişimin denetlenmesinde Ayırmış. bu kavramı koymuş? Çünkü yasal hı hı. düzenlemeyi gerektirir. Çünkü anayasa bir hakkı kısıtlıyorsunuz burada. Hı hı. Yasa iyi gerektirir, yasa koyucu. Hı hı. E, e, teknik araçlarla izleme Tabii gibi açık bir Ayrı bir, ayrı bir şey koruma bu. tedbiri çünkü o. Ayrı e. bir düzenleme. Tabii. Bununla ilgili hüküm koymadığı için bu bir bilinçli tercihidir. Evet. Ha olur mu olmaz mı yargısal tartışmadır evet, ama idare geçip yeniden yasa yapar yasa da yapabilir. Mi? İdare geçip şey hı hı. yargının yerine hakimin meclis yerine. Mevzuat böyle bir yetki vermiş, vermiş kendisine, kendisine, kendini yetkili kabul ederek bu koruma tedbirinde hı hı. de tesadüfen elde edilen delil kavramını Getiriyor. getirdiği için bunun evet. da e, biz iptalini Bakanlık istemiştik. Bakanlık kendisini meclis zannediyor yani aslında bir tür. Evet yani yasaya aykırı olduğunu ileri sürmüştük. <Gülüyor> ne dediler size? <gülüyor> Genel düzenleyici işlem yapma yetkisi yaparız var anayasada. Anayasaya 124. maddeye daim yani oldu. Yani CMK'da gerek yok biz yaparız dediler. Evet. İdare böyle dedi. İda, Dan Danıştay iptal etti tabi. Düzenleme yapma yetki yoktu dediler. Kanunu dedi. aşan bir kapsam. Yasada da yani yasaya da aykırı. Böyle bir yetkisi hı hı. olsa da yasaya aykırı. Yasak yasayla düzenlenmesi gereken konular. Tabii. Yasayla düzenlenmediyse Tabii. hakime bırakıyor. E, hı hı. Konunun tartışılmasını, denetlenmesini hı hı. de üst merceği bırakıyor. Evet. Tamam. Peki. O zaman Atilla Bey bir minik müzik arası verelim tamam. mi? Dinleyicilerimize e, bir nefes alalım hep Peki. beraber. Sonra gereği neler kaldı? E, düşünürüz. Bakalım ne çıkacak bahtımızda? Ne dinleyeceğiz? <gülüyor> I tear the roof off, we gonna tear the roof off, the mother sucker, tear the roof off, the sucker, gonna tear the roof off. The Evet Atilla demin ki konu yarım kaldı aslında değil mi? 94.9'da açık radyodayız hukuk güvenliğinde Sayın Avukat Atilla Özen'le birlikteyiz. Danıştay nasıl iptal etmişti bu teknik araçlarla izleme ve telekomünikasyon yoluyla? Yapılan denetimlere ilişkin yönetmelikle ilgili bilgi veriyordunuz. O yarım kalmıştı. Evet maddeler o yönetmelikteki hı hı. yasaya aykırı maddelerden bahsediyorduk. İçerik hı hı. incelemesine giriyorduk. Hı hı. Her ne kadar danıştay idari dava daireler kurulu yani üst merci hı hı. Ee, Bunu yetki yönünden iptal ettiyse yürütmesinin durdurmasına karar verdiyse de hı hı. biz yine içeriklerde ne düzenlenmişti yönetmeliklerde hı hı. onlara bakıyorduk. Onlardan onları sayıyorduk. Onlardan birisi de... Gizli soruşturmacı siz evet. bahsettiniz aslında ister evet. misiniz Örgütleri... açmayı? Yok, yok. Gizli söyledik değil mi? Tamam. Gizli soruşturmacı görevlendirmesinde yasa hakim ve savcıyı e, şey yapıyor Kısaca. yetkili kılıyor burada. Evet. Hakim Ama... hakimi ulaştıramayacak halde, savcı evet. gecikmeli Gecik... bir hal olacak. Hı -hı. Evet. Ancak yönetmeliğin düzenleniş şekli hakimi savcıyı bir kenara bırakıp tamamen kolluğa bırakma yönünden Hı -hı. İşte diyor ki gizli soruşturmacının kolluk kuvvetinin talebi üzerine ...bu Hı -hı. konuya ilişkin görevlendiren biri bir tarafından saptanır. Yani talep kolluk Hı -hı. yapıyor. Hı -hı. Kolluk kimin gizli soruşturmacı Hı -hı. görevlendirileceğine e, karar veriyor. Sanki. Onu gösteriyor. Ve evet. Onay makamı gibi hakimlik sadece. Sonra Hı -hı. yasada kamu görevlisi demes, denmesine rağmen... Hı -hı. ...sadece kolluk yani e, Hı -hı. gizli soruşturmacı olur gibi düzenliyor. Kamu Hı -hı. görevlisi kavramı geniş bir Tabii kavram. Ya. Tabii. E, artı e, gizli soruşturmacının görevi sırasında... Kendi kolluk birimine amirine rapor vereceği. Oysa ki adli bir işlem. Savcı Tabii. hakim görevlendirmiş. Hı -hı. Ona bu raporu vermesi gerekir. Hı -hı. İşte gizli soruşturmacının bilgilerinin e, e, kollukta saklanacağı. Oysa ki adli bir işlem. Savcılık hakimlikte saklanmalı. Yani Hı -hı. bahsettiğimiz gibi e, yasaya Hı -hı. aykırı bir şekilde tamamen kolluğu yetkili kılması gizli evet. soruşturmacı ile alakalı. E, iptal istedik. E, tabii mahkeme e, idari dava daireler kurulu. Bahsettiğimiz gibi yetki yönünden. Hı hı. E, Dolayısıyla hepsi konusuz hepsi kaldı. Hepsi konusuz kaldı. Ve 2018 2018 yılında yeniden düzenleme yapıldı bu. Yasada konuda. düzenlendi <gülüyor> ama yönetmelik hala var bu <gülüyor> yönetmeliği kaldırmadılar. Yeni yönetmelik <gülüyor> çıkması lazım esasen. <gülüyor> Peki öyle mi oluyor? Yani nasıl oluyor? Bir yönetmelik iptal edilince? İptal edince idare o iptal üzerine gereğini yerine getirmek zorunda. Yani ne işlemi iptal ettiyse e getirmeyince ne oluyor? Fiilen eski yönetmeliğe bakarak mı işlem yapıyor? Mesela bir kararı iptal etti, bir işlemi iptal etti. <gülüyor> evet. O işlem iptal edip durulmuyor yani Hı -hı. idare Hı -hı. o karar gereğince o işlemini geri alması lazım geri ortadan kaldırması lazım Hı -hı. yahut da e, eski haline dönme yani başına dönmesi lazım yani yönetmelik Hı -hı. yokmuşçasına Hı -hı. olması lazım o yüzden Hı -hı. E, bakın açın resmi gazetede evet. mevzuat başbakanlık evet. şimdi başbakanlıkta yok da Hı -hı. mevzuat GOVTR'de yönetmelik var. Evet. Açtığınız zaman yürürlükte mülga da değil. Ve ona bakarak şu an işlem yapılıyor. İşlem yapılıyor, yapılıyor yürürlükteymiş gibi. Hı hı. Dolayısıyla onun, onun kaldırılması lazım. Düzenlenecekse artık yeni e, yönetmelik çıkartma yetkisi geldi. Şimdi daha yeni geldi. Hı hı. 2018'de geldi. Hı hı. Çıkartılır. bakalım. Biz de bakalım ona göre. <gülüyor> yine yasaya aykırılık görürsek yine yani, dava açarız yani. Açıkça yasal dayanağı olmadığını en yüksek mercin belirlediği bir norm hala bugün mevzuatımızda varlığını Koru, koruyor. Hukuk ve... devleti açısından aslında buna çok üzücü bir durum yani. Bir Geci bu işlemi bir şey. yapmak yetkisi olmadığı halde Hı -hı. düzenleme yapmak. iki Hı -hı. yetkisinin olmadığının yargı kararıyla tespiti sonrası gereğini yapmamak, yapmamak. yani Hı -hı. bu daha da vahim bir durum. Evet, açıklanabilecek bir husus değil. Sonra arama yönetmeliği geldi. Evet, onun yasal dayanan da merak ediyorum. <gülüyor> o, o, orada... Arama da iki aydır. Aydı, aydı. Hem adli hem önleme arama yönetmeliği. Evet. O yönetmeliği, bu bahsettiğimiz yönetmeliğler, adalet bakanlığı çıkartmıştı. Hı -hı. Arama yönetmeliğini İçişleri Bakanlığı da adalet Hı -hı. bakanlığı çıkardı. Birlikte çıkardılar. Çünkü hem suç şüphesiyle ilgili yapılan aramayı, hem de suç şüphesi olmadan kamu düzeninin bozulmasını ıı, önlemek amacıyla yapılan açık alanlarda yapılan arama işlemlerini düzenliyordu. Çift karakterliydi. Evet orada biz maddeler olarak içerik olarak işte hakkında tutuklama kararı veya yakalama emri veya zorla getirme kararı bulunan kişiler hakkında gıyabi, gıyabi tutuklama kararı verilen kaçak yakalandığında üstünün dışında hı hı. yakalanması amacıyla konutunda hı hı. iş yerinde yerleşim yerinde bunların eklentilerinde ve aracında hakim kararı olmaksızın arama yapılabilmesini hı hı. hakim kararı alınmadan rızayen arama evet. yapılabilmesi gibi düzenlemeden iptal istedik hı hı. Ee, yani hakim kararı hı hı. Yerine, eski yönetmelikte de vardı değil mi arama evet vardı o zaman, o, zaman o zaman da iptal, iptal olmuştu, olmuştu. Yani 2005 öncesindeki yönetmelikte de iptal olmuştu o da şu e, anayasa 20 ve 21'e bakarsanız 20. madde özel yaşamın gizliliği ve aile hayatına saygı hakkını düzenliyor 21. madde de konut dokunmazlığı hakkını düzenliyor her ikisinde de kural aynıdır. E, bu haklar ancak e, belli kanunda sayılı sınırlarla e, nedenlerle sınırlı olarak ve bir hakim kararı verilmişse e, müdahale edilebilir bu tür haklara. Örneğin konutta arama yapılabilmesi iş yerinde arama yapılabilmesi buralar kapalı yerler oldukları için. E, hakim kararını gerektiriyor yine her şekilde aramanın üst aramasında da çanta araç aramasında da ama gecikmeli hal kavramını da e, koyuyor anayasa diyor ki gecikmeli bir hal varsa adli bir aramaysa hakime ulaşamıyorsa savcı bunu kendi de arama emri vererek e, gerekli tedbiri delilin yok olmaması için e, elde etmek üzere arama yapılabilir diyor işte bu kuralları genişleten bir düzenleme e, getirilmişti. E, hakim kararını bertaraf eden ve e, kapalı alanlı açık alan arasındaki e, farkları e, zorlayan düzenlemeler vardı. Çünkü e, bizim e, polisimizin şöyle bir alışkanlığı vardı. Muhafakatlı ev arama tutanağı diye bir şey uydurmuşlardı. Hakimden karar almadan. E i̇nsanların gece 05'te sabaha karşı kapısına dayanıyorlardı zorla işte içeri girip ondan sonra aramaya muvaffakatın var mı diye soruyorlardı. Genellikle de %95 insanlar bu aramaya muhafakat ediyordu. İnsan Hakları Mahkemesi'nin İngiltere hakkında verdiği bir karar var. İngiliz polisi de böyle davranıyormuş. Biz çok şey öğreniyoruz İngilizlerden. 8 tane izbandut gibi İngiliz polisi kapıya dayanıp muhafakat ediyor musun diye sorduğunda İngiliz'e ediyorlarmış. İnsan Hakları Mahkemesi dedi ki buradaki muhafakat yani aramaya muhafakat hakim kararı olması lazım. Ee, özgür iradeye dayanmamaktadır. Fiili bir polis baskısı sonunda verilen bir muvaffakattır. Hukuken geçerli değildir dedi. Aynı şey işte e, Türkiye'de de öğreti de kabul ediliyordu. Polisin hakim kararı olmadan sabah kapınıza gelmesi halinde verilen muvaffakat. Ancak bu e, halde hayır sizi içeri almıyorum. Hakimden gidin karar getirin deme hakkını da kişilere hatırlattıktan sonra yani ihtarat yapıldıktan sonra kişi hala muvaffakat ediyorsa. Tamam burada verilen rıza. Kayıtsız şartsız özgür bir iradeye dayanmaktadır ama öyle değil de polisin yarattığı fiili durumun doğal bir sonucu e, insanlar işbirliğine gitmek durumunda kalıyorlarsa buradaki irade özgür değildir diye görüş vardı öğretide. Öğretideki bu egemen görüşe rağmen hem 2005 öncesindeki hem 2005 sonrasındaki yönetmelikte rıza ile arama hakim kararı aramayı bertaraf eder anlayışının egemen olduğu düzenlemeler geldi. Siz de tam evet. onunla ilgili açıklama yapıyorsunuz. Evet. Rıza varsa hakim kararı olmadan arama yapılabilir Yap dediler ama Biz başaramadılar. Bunu, evet. Siz onun da iptalini Burada ve yürütmesini da da aynı, durdurmasını aynı, istediniz. Evet, aynı mantıkla yine Hı -hı. E, aramayla ilgili Hı -hı. adli aramayla ilgili ceza muhakkamesi kanunda Adalet Bakanlığı'na veya bir başka Hı -hı. bakanlığa Hı -hı. Düzenleyici işlem yönetmeli çıkartma yetkisi verilmiyor. Evet. Bunlar e, hak Hı -hı. özgürlükleri kısıtlayan işlemler olduğu için evet. düzenleme yapılabilmesi için yasada Kaan'da. açıkça hüküm Hı -hı. olması lazım. Hı -hı. Sınırlarda belli olması lazım. O kapsamda Hı -hı. şu da var yönetmeni çıkartılabilir denmiş olması da Yetmez. istediği gibi yönetmeye çıkartma yetkisi Kanunun vermez. Sınırlarını koyacak o çerçeve içerisinde ve kanuna ve de hukuka uygun olmak zorunda. Hı -hı. Dolayısıyla bu yönetmelik aslında adli yönü itibariyle bu da yok hükmünde şu anda. Evet. Hı -hı. İdari yönüyle var hükmünde. Hı -hı. Evet. Böyle bir durumu var. Evet çünkü CMK'da bir hüküm yok. Yok. Sonradan Hı -hı. E, iletişimin denetlenmesinde Hı -hı. getirildi yasal Hı -hı. düzenleme. buna evet, getirilmedi, getirilmedi değil mi? getirilmedi. Çok ilginç. Evet. Yani zaten orada arama e, kontrol meselesi var. Bilmiyorum zamanımız Hı -hı. Ee, var daha anlatabilirsiniz aslında ee, arama ile ilgili yani önleyici arama ile ilgili sıkıntılar var ee, şey yaptılar çift karakterli işlemi olduğu için danıştay e, sadece cmK ile ilgili bir işlemse onunla ilgili hütmenin durdurması verdi ama işlemin bir de e, idare hukukuyla ilgili önleme ile ilgili hmm. bir yanı varsa oralara dokunmamayı tercih etti onlar böyle uygulamacının, ...değerlendirmesine kaldı yani böyle ne derler mayınlar var sistemimizin içinde hmm. basmamanız lazım. Bastığınızda sıkıntı çıkabilir e, karışık çift karakterli işler. Ne durumda şimdi e, arama bölümü? E... Adli arama yönüyle e, yok hükmünde yönetmelik evet. düzenlemelerde. Dayanağı yok çünkü. Dayanağı yok evet, evet. İdari yönüyle önleme aramas yönünden yönetmelik <Gülüyor> sürüyor var. Sürüyor. E, Üstelik de PVSK-4A'yı getirdiler. pvsk Karadan 9 değiştiler Nedir PVSK-4A? İlk kez Türkiye'de kolluğa herhangi bir hakim kararı olmadan e, suçun işlenmesinin önlenmesi amacıyla ya da suç şüphelilerini yakalamak amacıyla insanları durdurma ve durdurduktan sonra da soru sorma, hak hatırlatmadan sadece niye durdurduğunu e, durdurma sebebini söylüyor. İşte susma hakkı olduğu vesaire diğer hakları söylenmiyor ve... Ee, soru soruyor, verdiği aldığı yanıtı beğenmezse ve e, şüphesi devam ederse, şüphe sebebi devam ederse. Sonra bir de sebep kelimesini koyuyorlar. Kişiyi sıvazlama, yoklama dediğimiz, e, ya daha doğrusu yönetmeliğin dediği yöntemle kontrol alt ediyor. Aramıyor güya ama e, eliyle evet. dokunuyor aslında insanların eşyasına. E, bence bu o, anayasaya aykırı ve e, CMK'daki e, arama kurallarına aykırı. Buna rağmen polise herhangi bir hakim kararı olmadan efendim ben sizi aramıyorum sadece kontrol edeceğim. Ben sizi yakalamadım o yüzden hatırlatmıyorum sadece durdurdum durdurma sebebini söyleyeceğim ama sen şimdi benim sorularıma yanıt ver. Verdiğin yanıtları vermezsen ben seni elle yoklayarak hele bir silah bulduğum kanaatine varırsam elle arama da yaparak eğer suç delili bulursam da yakalayarak. Ee, ...bir işleme tabi tutacağım dediler. Yani polisin hani eli bağlıydı ya... Evet. ...eli bağlanmıştı ya... ...polisin eli açıldı. Polis bugün Türkiye'de herkesi durdurabiliyor. Kimliğini sorabiliyor. Halbuki 4A'ya baktığınız zaman... ...ikinci fıkrasında şunu söylüyor... Ee, bir makul sebep olmalı diyor. Ben dolu izah edecektim ha, şimdi uygulama... zaman, yok ben. Hayır ya, yaşıyoruz durumda, yani. Evet. metro istasyonlarında insanlar metrobus istasyonlarının önlerinde evet. bu durdurmalarla maruz karıyorlar. Hı -hı. Muhtemelen şunu da soruyor, niye Hı -hı. ben? Evet niye yanımdaki değil? Tabii. Mesela kıvıtlık ve genellik var takım aslında. Takım elbiseyle Hı -hı. bakılsın, takım elbiseyle Hı -hı. geçenler durdurulmuyor. Hı -hı. Mesela benim Hı -hı. gözlemlerim. Evet. Çantana bakıyor, kıyafetine evet, bakıyor Evet, kıyafetine, saçına, sakalına evet. göre durduruluyor tabii. Bu mudur makul sebebi? Oysa ki bu tabii, değildir tabii. İzah edilmesi lazım İkincisi Hı -hı. E, Durdurulduğunu, yapılan Hı -hı. işlemlere ilişkin Bu zamana kadar kaç kişi durdurulmuş? Böyle bir soru önergesi var zamanında Hı -hı. Bir milletvekilinin, tabii Hı -hı. yanıtlanmamış bir evet. önerge Kaç kişi var soru, Kaç kişi durdurulmuş? Hı -hı. Kaç ile ilgili ne işler yapılmış? Doğru. Kaç ile ilgili tutanak verilmiş? Çünkü yasada o var yani Evet. Çünkü belki denetletecek yargıya bunu Tabii e, yapılan işlemi. Bilgi vermiyorlar mı aslında onun bilgisi? Şimdi iki şeyi birbirinden ayırmak lazım. Birincisi makul şüphe. Biz e, yıllardan beri hani, e, bu konuda çalışıyoruz. Hem ceza hocalarımız hem insan hakları hocalarımızın da üzerinde mutabık kaldığı şey şu. Herhangi bir mesleki e, hukuki anlamda mesleki deneyimi olmayan, mesleki eğitimi olmayan ee, sıradan mimar olabilir, mühendis evet. olabilir, kasap olabilir fark etmez ama hukukçu olmayan e, bir insanın somut bir duruma baktığı, baktığında edindiği izlenim eğer bir tehlike olduğuna ve ya da bir suç olduğuna e, delalet ediyorsa, denk geliyorsa o zaman e, sebebin ya da şüphenin makullüğünden söz edilebilir. Ama bakın PVSK 4A'nın 2. fıkrasına içinde bulunan somut durumdan edinilen izlenimin yanına... Polisin mesleki deneyimini koymuştur. Yani biz Türk tipi bir makul sebep, makul şüphe çöresi geliştirdik. E bizim Türkiye'de polisin makul şüphesi varsayımlara, indikatörlere, e, geçmiş istatistik bilgilere, kendi önyargılarına dayanıyor. Oysa e, polis olmayan birinin baktığında... Objektif olarak evet burada bir önleme bir tehlike var bu tehlikenin önlenmesi için polis durdurabilmeliydi ya da burada bir suç işlendiği şüphesi var polis burada durdurabilirdi demesi lazım. Bu yok Türkiye'de polise sen kendi mesleki deneyimini insanları durdur dediğin zaman bir de sonra hakkında acaba GBT var mı yakalama müzakresi var mı diye de durdurma hakkını yetkisini tanıdığın zaman polis ne yapar metro'nun kapısında durur. ...kafasına göre gözüne kesirdiği kişileri... E, ...durdurur, kimlik sorar... ...halbuki durdurma böyle bir evet, şey değildir... ...durdurma bir ba e, araç yetkidir... ...bağımsız yetki olmamalıdır... ...yani polisin benimle ilgili... E, ...beni durdurmadan önce... ...benim kim olduğumu bilmesi... ...ve beni durdurmadan önce... ...hangi görevini icra edeceğini bilmesi... ...mesela benimle ilgili yakalama müzekresi varsa elinde... ...benimle ilgili bir arama kararı... ...emri varsa... Onu uygulamak için beni zaten eşyanın doğası gereği öncelikle durdurması gerekir. Yani durdurmanın polise bağımsız olarak verilmesinin bir gereği yok. Ama 2007'de ana biliyorsunuz bombası patlatıldı. Hemen bir hafta sonra da bu gündeme geldi. Paldır küldür polise durdurma yetkisi verildi. Böylelikle ne yapılmış oldu bu çok önemli. Türkiye Cumhuriyeti'nde polis suçun işlenmesinin önlenmesi amacıyla yakalama yapamazken Bugün Türkiye'de polis suçun işlenmesinin önlenmesi amacıyla durdurma yapabilmektedir. Üzerine de arama yapabilmektedir. Durdurmayı da e, pe, ara, şimdi arama yönetmeniyle evet. bağlayalım. Arama yönetmeni 27'de kendisine verilen kontrol yetkisiyle yalancı arama bal gibi dokunuyor eşyanıza. E, giysinizi sıvazlayarak bedeninizi sıvazlayarak eline gelen... Çokluğu bahane ederek burada silah var deyip sizi elle arayabilmektedir. Yani hem arama için hakim kararı gerekmesi hem yakalama için yine hakim kararı gerekmesi koşulları anayasal kurallar ve yasal nedenler bertaraf edilmiştir. Polis bugün herkesi durdurabilmekte, arayabilmektedir. Hem anayasaya aykırı hem CMK ile öngörülen delil hukuku kurallarına aykırı bir delilin hukuka uygun olması lazım. Haksız yere kişi özgürlüğü ve güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, özel yaşamın ihlal edilmemesi lazım. Maalesef uygulamamız orada değil. Ve denetleyemiyorsunuz bu işlemi. Bu işlem yapıldığına ilişkin tutanak evet. verilmiyor. Evet, isterseniz veriliyor diyor ama işte isteyenlerin başına neler geldiğini Evet, onu da biliyoruz. Baromuza yansıyan olaylardan biliyoruz. Hatta şöyle de söylendi o yettiğin verilmesinden sonra gerçekliği var mıdır bilmiyoruz ama hı hı. polis başına şu kadar durdurma yapılmalı. Gpt sorgusu bir hı hı. kota gibi. Öyle bir terfi var ama bu bir de şöyle bir şey var. Avrupa Birliği uyum sürecinde bir takım formlar e, verildi polise. Dendi ki işte güvenli bir şehir olmanın kriterleri şunlardır. Hı hı. Şu kadar metrekarelik ya da kilometrekarelik alanda şu kadar saatte şu kadar kişinin durdurulup kimliğinin sorulması. Bunlar çünkü e, caydırıcı e, suç işlenmesini önleyici işlemleri olduğu için e, suç işlemek isteyenler neyi biliyorlar? Metro çıkışında polis var. İşte şu noktalarda polis var. Dolayısıyla güvenli şehir kriterlerinin içinde durdurmanın da gerekli olduğuna ilişkin e, bir varsayıma dayalı olarak form dolduruyordu polisler. Yani aslında biraz da e, insanları durdurmasının nedeni terfi e, almanın dışında tutanakları var onların. Ya da işte Gebet'e giriyor ya elindeki seyyar bilgisayara. Evet. O GBT girmesi üzerinden de işlem yapıp yapmadığı denetleniyor. Böylelikle polisler çalışmış oluyorlar ve puan alıyorlar. Şimdi tabii bir tarafta böyle bir şey var. Polisi yetkilendiren, polise çalışması karşılığında çok çalışması, çok kişi durdurması karşılığında para veren, puan veren bir sistem var. Yükselten bir puan var. Bir tarafta da anayasa var. Kişilere diyor ki korkmadan... Özgürlük içinde gezebilirsin, gezebilirsin. sana vücuduna kimse dokunamaz, özel hayatı kimse engellenmez. karıştırmaz. Buraya metro ile geldim, az önce özel güvenlikçi yine burnunu sokmuş bir çantaya bakıyordu. İnsanlar da açıp gösteriyorlar, evet. öyle bir yetkisi yok özel güvenlikçinin. Sadece dedektörle e, arama yani elle arama değil, dedektörle çantasının üzerinden bir e, denetim yapma yetkisi var, arama yetkisi yok. Bu çok ilginç e, Türkiye böyle. Aslında arama konusunda daha ayrıntılı görüşmeler yaparız. Ben şuna de, hani, bu kadar açıklamayı yaptım. Siz iptal davası açtığınızda baktım doneleriniz de dayanaklarınız da güzel. Herhalde dedim bu sefer arama yönetmeli 27'den kurtuluyoruz. Arama yönetmeli 27 çünkü delile yol açan bir şey. Arama kurallarını ve yakalama kurallarını bertaraf eden polisin elini açan hiçbir yasal dayanağı olmayan bir yol. Baro dedim bu yolu kapayacak ama Danıştay sanki siz böyle bir iddiada bulunmamışsınız gibi davrandı. Hiç bunu değerlendirmedi. Kabul değerlendirmedi. ya da devlet kararı vermedi. Evet. O öyle boşlukta kaldı. kaldı. Çok ilginç. Tam tersi ne oldu? Ee, 2016 yılının Nisan ayında. Ee, arama yönetimiyle 27 bir daha düzenlendi. Olumlu ve olumsuz yönleriyle yani eleştirilerimizin bir kısmına dikkate almışlar sağ olsunlar. Ama daha beter düzenlemeler de içeriyor. Hatta kolluk amirinin yazılı emriyle aramaya dönüşmesine ilişkin bir düzenleme de vardı. Çok şükür Anayasa Mahkemesi onu geçen sene iptal etti. Takıldıkları tek şey karar yazılı olmalı. İyi de karar arama kararının yazılı olmasına varana kadar kişinin durdurulmasıyla... Arama yapılması arasında bir uzun mesafe var orada polisin ne yaptığını niye denetlemiyorsunuz demek ki öyle bir başvuru yapılması gerekiyor çok evet. önemli evet. ve şu an için arama yönetmeli 27 yürürlükte evet. e, polis e, hala insanları e, ne yapıyor anayasaya aykırı bir şekilde durduruyor. Peki o davada karar verildi mi? Yürütmenin durdurulması. Bu, i̇ptal etti. <gülüyor> evet. Adli yönünden. Adli e, yönde... Bu yönetmelik yapamazsın. Yetkin yok dedi ama idari bitti. yönden duruyor. Adli yani duruyor aramaya ilişkin... Yönetmelik duruyor. Yönetmelik duruyor. Dava bitti. Dava bitti. Diğerlendirilmedi. Ad, ad... Boş güme olarak kaldı, o kaldı bazı evet. iddialarınız. Evet. Ama ne yapabilir insanlar? Yani kendilerine. Bireysel işlemlere karşı. Kendilerine uygulandığında polisten tutana kalıp beni niye durdurdun? Nasıl kontrol yaptın? Ne buldun? Bunu tutanağını lütfen ayrıntılı olarak düzen sonra evet. bu tutanak Niye? üzerinden Sebebin bir avukata neydi başvurup. neydi ne yaptın? Evet avukata başvurup. Benim üzerimde uygulanan bu yönetmelik maddesinin hem kanuna. Evet. Hem yapılan bireysel evet. işlemin hem Hı -hı. de bunun dayanağı de olan yönetmeliğin evet, ileri sürüp ve yönetmeliğin iptalini Çünkü sağlayabilirler. Yani avukatlara evet. büyük görev düşüyor ama vatandaşların da tabii ki. Biliş, ee, bu bilinçli konuda bilinçli olmasa avukata doğru iddia ile gitmesi lazım. Sizin bu programlarınız da o yönüyle evet. önemli. Evet, e, önemli. Tabii, yönü tabii suç da işlenmesin, suçu da önleyelim ama insanların temel hak ve özgürlüklerini ihlal, ihlal etmeden, polis devletine dönüşmeden evet. ne pahasına olursa olsun değil. Bu durdurmalar rencide ediyor insanları. Evet. Bakın yaşayan insanlara sorsunlar. Hı -hı. E, usulüne uygun Hı -hı. da yapılmıyor yasanın amacı varsa yani evet. bu maksatla o evet. hassasiyetler gözetilmesi o da sağlanmıyor evet, Şubat toplular... ayında daha Şubat ayında sözünüzü bağlı kesin insan hakları mahkemesi e, durdurmaların yeterli güvencelere bağlı olmadan böyle genel geçer e, işte, polisin Mesleki şüphesi gibi mesela ya da acaba hakkında GBT var mı gibi nedenlerle benim hakkında GBT olup olmadığı anlamda yazmıyor ki. Polis benim hakkında GBT olduğunu anlaması için durdurmak zorunda. Sen polise GBT'si var mı diye araştır dersen polis de herkesi evet, durdurur efendim. elindeki bilgisayara sorar. Polise neyi öğretmen lazım şüphe ne sebep ne bunu öğretmen lazım ve denetlemen lazım. Daha geçen ay insan hakları mahkemesi 8. maddenin ihlaline karar verdi. Nedir o özel yaşama Özelleşimin gizliliği hakkının ihlaline yol açmaktadır. Böyle genel geçer düzenlemelerde eskiden de verdiği kararlar vardı İngiltere hakkında. Geçen ay Şubat ayında yeni bir karar daha verdi. İnsan Hakları Mahkemesi'ne ilgili duruşu devam ediyor. Bütün mesele idarenin hukuk devleti ilkesine uygun davranarak gerçekten samimi bir şekilde bu düzenlemeleri yani polisin davranış kodlarını belirlemesi lazım. Sanırım o konuda bir zafiyetimiz var. Evet. E, tabii ben yine çok konuştuk Vaktimiz Sesin var mı? Diye. <gülüyor> e, e, e, bir dakikalık bir, bir dakika yine Bir şeye girecektik. Hı, devam e, ediyoruz, ve... sizi yine çağıracağız. O, öyle görünüyor. Ben bugün bir diye düşünüyordum. E, ses ve görüntü zaten çok önemli. Sevgis evet. meselesini ayrıca konuştuk. Sevgis var, CMK e, ücret tarifesi var, uzlaşma <gülüyor> yönetmeliği var. Çok enteresan. Evet. Bir buçuk yıldır, hayır arada belki çıkar. O yüzden şimdiden kay, kayıtlara gelsin diye söylüyorum. Evet. Hukukçu olmayanların... ...uzlaştırmacı olabilmelerine ilişkin yönetmeliğin yürütmesinin durdurulmasını istedik. Evet. Bir buçuk yılı geçti, karar yürütmenin durdurulmasına ilişkin daha henüz bir karar bile verildi. hukuken hemen öncelikle... Yürütmenin durdurulması bu, yani e, davanın esasında bir buçuk yıl lazım. danıştayla bekliyor dosya. Atilla Bey ne yapalım biliyor musunuz? Benim ağzıma bir bant. Siz bundan sonraki programda <gülüyor> söylemek istediklerinizi Siz çok güzel izah ediyorsunuz. Hızla. Açılımını... O zaman böyle bir hafta gelip bir, bir hafta gelmeyerek siz bize bir yakın zamanda bir, bir e, zaman ayarlarsınız. Bize. Bir değil birkaç program anladığım kadarıyla. Biz yine e, dinleyicilerimizi bu konularda bilgilendirelim. Çünkü günlük hayatımızla ilgili... Ve e, birey olmakla, e, huzur içinde, güven içinde yaşamakla ilgili, onurlu yaşamakla ilgili düzenlemeler bunlar. borumuz görevini yapıyor. E, dinleyicilerimiz bunu bilsinler. Çok teşekkür ediyorum. Çok ben sağ olun. teşekkür ederim. İyi çalışmalar, iyi Hoş, günler diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşça Hukuk Güvenliği